أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم إلى آخر الآية صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Ma <mâ> amle adamiyun min amal yuмен نحدي, ahab ila Allah min ihraq الدم. Ceddak Rasulullah فيما قال, avkma قال. Muhterem Müslümanlar, okuduğum ayeti kerime de yüce Rabbiniz şöyle buyuruyor: Kurbanların ne etleri, ne de kanları Allah'a ulaşır. O'na ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır. Okuduğum hadisi şerifte ise sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Adem oğlu kurban günlerinde Allah için kurban kesmekten daha güzel bir amel işleyemez. Aziz müminler, Zilhicce ayının gölgesi üzerimize düştü. Zilhicce, haç ve kurban günleri gibi çok kıymetli vakitleri içinde barındıran müstesna bir aydır. Bugünkü hutbemizde insanlıkla yaşıt olan kurban ibadetinden bahsedelim. Bu ibadeti eda ederken dikkat etmemiz gereken hususları hatırlayalım. Kıymetli Müslümanlar, Kurban kurbiyettir, kulun Rabbine yakınlaşma çabasıdır, takvaya ulaşma arzusudur, ilahi rahmete nail olma gayretidir. Kurban sadakattir, Cenabı Hakk'ın rızasını herkesten ve her şeyden üstün tutmaktır. Kurban teslimiyettir, müminin Allah yolunda malını ve canını seve seve feda edebileceğinin nişanesidir. Kurban şükürdür, Rabbimizin verdiği sayısız nimetlerin, kadrü kıymetini bilmektir. Heva ve hevesin, hırs ve tamahı nesiri olmamak, Allah'la aramızdaki bütün engelleri kaldırmaktır. Değerli müminler, her ibadette olduğu gibi kurban ibadetinde de belirli şartlar vardır. Akıllı, buluğ çağına ermiş, dini ölçülere göre zengin sayılan Müslümanlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek alarak kurban keserler. Kurban edilecek hayvansa, İslam'ın emrettiği küçük veya büyükbaş hayvanlardan biri olmalıdır. Kurbanın sağlıklı, organları tam ve besili olması hem ibadet açısından hem de sağlık bakımından önemlidir. Kurban edilecek hayvan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle tayin edilen yaş şartını taşımalıdır. Satıcının bu şartlara özenle riayet etmesi, alıcının da gerekli araştırmayı yapması dini ve ahlaki bir sorumluluktur. Diğer yandan, hayvan neslinin devamı için dişi hayvanlar tercih edilmemelidir. Aziz Müslümanlar! Kurban ibadeti, kurbanlık hayvanın belli günlerde ve kurban niyetiyle usulüne uygun olarak kesilmesiyle eda edilir. Kurbanlık hayvan kesilmeksizin bedelini infak etmek suretiyle kurban ibadeti yerine getirilmiş olmaz. Bu gibi uygulamalardan kaçınılmalıdır. Kurban her şeyden önce bir ibadettir et alım-satımı değildir. Dolayısıyla kurban ibadetini adeta belli kiloda et satışına indirgeyen uygulamalar bu ibadetin maksadı ve ruhuyla bağdaşmaz. Kesimden önce her bir kurbanlık hayvan ve hissedarları muhakkak belirlenmelidir. Önceden vaat edilen kiloyu tamamlamak amacıyla farklı kurbanların etlerini birbirine karıştırmak asla caiz değildir. Kıymetli müminler, kurban aynı zamanda kardeşlik şuurunu pekiştirmek, yardımlaşma ve dayanışma bilincini geliştirmektir. Müminler arasında gönül köprüleri kurmak, Ülkemizde ihtiyaç sahiplerine ve dünyanın her köşesindeki mazlum ve mağdurlara umut ışığı olmaktır. Kurbanlarımızdan bize asıl kalan yiyip tükettiklerimiz değil, paylaşıp ikram ettiklerimizdir. Nitekim bir defasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kestiği hayvandan geriye ne kaldığını sorunca Hazreti Ayşe Validemiz, Sadece bir kürek kemiği kaldı diye cevap vermişti. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Bakiye kulluha gayra ketifiha desene kürek kemiğinin dışında hepsi bize kaldı. Aziz kardeşlerim, kurban ibadetini yerine getirmenin en güzel şekli kişinin kurbanını alma kesme ve dağıtma gibi her aşamasıyla bizzat ilgilenerek ibadet şuurunu bütün benliğiyle hissetmesidir. Bununla birlikte güvenilir kişi veya kurumlar aracılığıyla, yani vekalet yoluyla da bu ibadet eda edilebilir. Her yıl olduğu üzere bu yılda pek çok vakıf ve sivil toplum kuruluşları gibi Türkiye Diyanet Vakfı da vekalet yoluyla kurban kestirmek isteyen aziz milletimizin hizmetindedir. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş. Şiarıyla yeryüzündeki ihtiyaç sahiplerine sadece kurban eti değil, devletimizin yardımseverliğini ve Necip milletimizin cömertliğini götüreceğiz. Emanet ettiğiniz her bir kurban açık ve şeffaf bir şekilde İslami usullere göre kesilecek ve sizin adınıza mazlum, mağdur ve muhtaçlara ulaştırılacaktır. Bu sayede kardeşlik bilincimiz güçlenecek, buruk gönüllere bayramın neşe ve sevinci taşınacaktır inşallah. Bu vesileyle, siz aziz cemaatimizi din görevlilerimize, il ve ilçe müftülüklerimize başvurarak ya da vakfımızın internet sitesi üzerinden bu hayır kervanına katılmaya davet ediyoruz. Bizleri sağlık, huzur ve afiyet içerisinde bayrama ulaştırmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz.